Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vesselamu Aleyhisselatü Vesselamu Aleyhisselatü Vesselam Muhammedin Ve Aleyhisselatü Vesselam Ve Aleyhisselatü Vesselam Ve Aleyhisselatü Vesselam Ve Aleyhisselatü Vesselam Kavadül Hakayet dersimizden Rabbimizin Tebarik-i Teala Ef'ali İlahiyesiyle alakalı Fiilleriyle alakalı Yani işleriyle Lütuflarıyla İkramlarıyla Niğmetleriyle İn'amlarıyla Bunlar hep Ef'ali İlahiye Rabbinizin sıfatlarına müteallik e, icatlarıdır ve iftiralarıdır. Onları anlatıyordu. E, fiillerinde hikmetli olduğunu, kaza ve kaderlerinde adaletli olduğunu e, beyan etmişti. E, sonra buyuruyor ki, böyle ayuka adlu bunu da okumuştuk. Bir adil mecluk. Yani Allah'ın adaleti. Mahlukatın kulların adaletiyle kıyas dahi edilemez, ee, zira e, kul e, başkasının mülkünde tasarrufta bulunarak e, zulüm yapabilir, e, kulların haksızlık yapmaları mümkün ve muhtemel ve şu anda da çok çok çavaki bir durumdadır yani zulümler, ezi eziyetler, birbirine haksızlıklar falan. Ama Allah Teala Ee, kendi mülkünde tasarrufta bulunduğu için allah Teala'nın yarattıkları içerisinde allah Teala'nın gayrına ait bir mülk bulunmadığı için e, kullar, insanlar, cinler, melekler, e, felekler, alemler, hayvanat, cemaatat, bütün mahlukat hep onun mülkü olduğu için onun kendi mülkünde yaptığı hiçbir şeye e, zulüm denemez, zulümle e, nitelenemez. E, kendi mülkündeki tasarrufu tasarrufa yetkilidir dolayısıyla kimsenin yetki alanına girmesi söz konusu değildir ve bu nedenle de Allahü Teala'nın hiçbir kuluna zulmetmesi tasavvur, dahi edilemez yani düşünlemez bunu okumuştuk, geçen biraz da detay vermiştik sonra buyuruyor ki İmam-ı Gazali Hüccetü'l-İslam Rahim-i Allah-u Teala فَكُلُّمَا Her o şey ki sivahu Allah-u Teala'dan gayridir Allah-u Teala'dan başka, Allah-u Teala'dan başka Ne yaratılmışsa, mahlukatta, mevcudatta ne varsa hepsi ondan başka çünkü onunla muttasıl, müttehid hülül ve ittihattan münezzehtir asla hiçbirinden birleşmez hiçbir şeyle irtibatı, iltisakı yani temas manasına Yok, mekandan münezzeh, zamandan münezzeh. Onun için e, yaratılmışlar arasında zamandan, mekandan e, müstahani kalan kim olabilir? Ondan gayrı ne varsa min cinnin, ister cinlerden olsun efendim, ve insin, ister insanlardan olsun. Bütün insanlık alemin şöyle, Adem Aleyhisselam, daha son insana kadar. Cinler zaten, ondan sonra onların da babası el -Can. Candan son terdine kadar ve şeytanın şeytanlar bu da yani adet kelimeden anlaşıldığına göre kanemine cinni fefeşak rabbi cinlerden bir tayife idi şeytan iblis Rabbinin emrinden itaatinden huruç etti e, kovuldu e, ama e, artık ayrı bir e, tür oldu çeşit oldu. Aslı cinlerden olmakla beraber zaten onun için görünmüyor. Cinler de bize görünmüyor, şeytan da görünmüyor. Ahirette de biz onları göreceğiz, onlar bizi göremeyecek. Yani cennete giren cinler de olacak ya. Biz onları göreceğiz, onlar bizi göremeyecek. Neden? İşte allah Teala hep adalet yapıyor. Dolayısıyla şeytan cinsinden olsun. ve melekin melek cinsinden olsun artık bunları biliyorsunuz melekler nurani varlıklardır erkeklikten dişilikten işte münezzehtiler yemekten içmekten falan zikirden hiç gevşemezler Allah'a cisyen etmezler bunlar, melekleri hep anlatmışız Allah'tan gayri türleri yani allah Teala'nın haricinde bulunan mevcudatın türlerini yaratılmışların çeşitlerini işte nevilerini sayıyor efendim bunlar tabi canlı olanlar, cinler, insanlar, şeytanlar, melekler, canlı olanlar ve semain gökler olsun. Tabi müfret gibi gözüküyor. Cins tutuluyor burada. Onun için gök cinsinin yedi tabakası olduğunu Kur'an-ı Kerim bize beyan ediyor. Onlar tabi e, insanların, cinlerin hayatı gibi e, kendi iradeleriyle efendim e, hareket eden e, canlı varlıklar değil. Onun için onlara geçti. Ve gök ve semain gökler olsun ve ardın yer yer olsun, yer tabakası da onu yerler diyebiliyoruz, da cins tutuluyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Ömine mislehün. E, göklerin yedi kat olduğuna dair birçok ayet-i kerime var. E, Semâ, semâvatın, tebâ hareketler de, de var. E, tabaka, tabaka, yedi kat, gök yerler hakkında bir ayette geçiyor, o da işaret olarak tabi işaret derken e, yedi kelimesiyle, seba kelimesiyle zikredilmese de eee işte Allahu izi hale kas semaava tabakan memin el ard mislehun eee o Allah ki yedi kat gökleri tabakalar halinde birbirine üstüne dizerek yaratmış, halık yer cinsinden de onlar gibi. Yani hünne de demesi ha da dememesi yani direkt ha da cemiye gider ama hünne deyince o kesinlikle cemi oldu yani yedi kat Ta gittiği zamirin netlik kazanıyor. E, yerden de onların misli. Bu ne demektir? Yani yedi, onlar ne kadardı? Onları yedi olarak sarı hatta ifade etmişti. Bunlardan da onların misli. Yerden de onların misli. Yani yedi katta yer. Onun için rahatlıkla yedi kat kökler, yedi kat yerler diyebiliyoruz konuşmalarımız esnasında. E, o da tabii insanlar cinler gibi e, kendi radesiyle hareket eden... varlıklar değil. O sınıfları sayıyor. Gökler olsun, yerler olsun. Ee, ve hayevanin. bazılar işte insanlar sonradan oldu, ciden sonradan oldu ama işte gökler hep vardı, yerler hep vardı. Ne uyduruyorsun ya? Nereden çıkarıyorsun? Hepsi sonradan yaratılmış. Allah yaratmış. Allah'ın yarattığı ezeli olabilir mi? Allah'ın kendisi ezeli zaten. Ne yarattıysa sonradan yaratıyor işte. Ee, gökler olsun, yerler olsun. Ve hayvanin ee, Canlılar olsun. Hayvan canlı. Biz Türkçe'de hayvan olarak kullandığımız zaman işte koyun keçi bilmem ne. Kedi kullanıyoruz ama esasen insan da bu manada hayavandır. Hayavan, Arapçası canlı manzana geliyor. Bu canlıdan da maksat lizati his ve harekete sahip olan lizati yani kendi kendine işte duyuları olup dokunduğunu, tattığını ...işittiğini, gördüğünü falan hisseden, itirak eden, e kendi zatı, allah Teala ona o canlılık verince o duyuları da veriyor. E bir de hareket, kendi zatı hareket edebilen bir şey. Robotik, şey robotun. şimdi robotun, şey insanların yerine geçecek, robotlar yapıyorlar, bayağı da bir masraf ediyorlar. Falan, insanların derdinden kurtulmak için ama tabi, e yine onun da piline basacak, pili lazım, şarj edecek. Biri lazım, düğmesine basacak biri lazım. Çünkü Lizati kendi başına robotlara hareket mesela. Ama belki e, şu anda senin benim yapamayacağın işleri de yapar. Ameliyat bile yapıyorlar robotlarla mesela. Şudur budur onların tabi e, damarlara şunlara bunlara girmesi bakımından. Sen kalkıp parmağını soka, sokamayabilirsin orada operasyonda. Ama e, yine de onlar ne oluyor? Hep uzaktan kumantayla veya yakından kumandayla Zatıyla kendi başına bir iradesi olup da hareket edeyim şuradan biraz daha gideyim, biraz daha açayım, biraz daha geri geleyim böyle bir şey yok. Onun için hayvan kendi zatıyla, kendi iradesine e, duyulara, his ve hareketlere sahip olan hem hareket etme kabiliyeti var hem de duyusu var. Canlılar olsun. Ondan sonra ve nebatin, bitkiler olsun. Nebat, bitkiler. E bitki mesela hissi de yok, hareketi de yok. Yani bitkilerin, soğan, pırasa bu şey. Efendim kabak. F fındık. E bunlar e, kendi başına hareket edemez. Bir duyusu da yok. Sen şimdi gidip e, efendim pırasanın e, yaprağına bilmem e, efendim e, veyahut e, diğer bir bitkinin diyelim fındığın dalına e, dokunsan e, sen orada sıcak dokundursan veya soğuk dokundursan o, o odun, yaprak yani ne sıcak... dokunduğunu hisseder, ne soğuk dokunduğunu hisseder. Hissi yok. Hareketi yok. hareket olmaz olur mu? Baksana dallar ne biçim sallanıyor? E, dallar ne biçim sallanıyor? Rüzgarla. Rüzgar görülmüyor. E, rüzgar görülmediği için e, tabi esirisini anlıyorsun. Bazı kere seni de vuruyor çakıyor yere mesela öyle fırtınalar var. Kemirleri bilmem neleri batırır. E, dolayısıyla e, dalların hareketleri, bitkilerin hareketleri varsa gisati değil, gayri değil, başkasından sebebi. Yani bir rüzgar etecek veya sen geleceksin dalı böyle sallayacaksın falan. Ondan sonra sen gittikten sonra dal yine sallanıyor. O arada seni birisi de görmemiş olsa Allah Allah rüzgar da yok bu dalda neden sallanıyor falan. Halbuki mutlaka bir muharriki var yani reda, hareket ettireni var. Bitkiler efendim hissi hareket yok ama nesi var? Artması var, büyümesi var. Bir gayri taharruku var. Yani başkasının sallamasıyla veya neyse. Başka sebeplerle hareket eder. Bir de kendi başına büyür, o da bir acayip. Küçücük tohum atıyorsun, e, hatta toprağı da üstüne kapatıyorsun, toprağın içinde bırakıyorsun. O sonra filiz çıkıyor, bir de o toprağa yarıyor. Bazı kere kayanın içinde böyle çıkan filiz var. Nasıl o sert kayaya çıkıyor? Kedi bassa kırılır yani. O kadar da nazik ve hafiftir ama nasıl o kayadan çıkıyor? Ondan sonra e, kendi kendine büyüyor. Öyle oluyor işte mesela. E, ağaçları görmüyor musun? Kaç metre ağaçlar var. Hep bunlar küçücük bir tohumdan. Ondan sonra bitkileri görmüyor musun? Efendim. E, e, ondan sonra... E, ...ay çiçeklerini, efendim, çayları, ondan sonra hmm. mısırları... Böyle ...büyüyorlar. Bakıyorsun, birkaç gün içinde bile sen bile büyüdüklerini fark ediyorsun gözünle. değil mi? Kendi kendine büyüyor. Yani Mevla büyütüyor onu kendi kendine derken. Hani başka bir şey yapmaya pek lüzum olmuyor. Hecesi sulamazsan büyümez falan. Böyle olur mu yani şimdi? Bu kadar dağlardaki ormanları kim suluyor? Allahu Teala'dan başka. Bazen aylarca kuraklık oluyor. O kadar ağaca hepsinin altına dibine e, musluk mu koydular? Dolayısıyla e, zahiri görünen bir sebep olmadan hareket eder bitkiler. Şey büyür, hareket edemez. hareket ederse bu büyüme gösterir. Bunun farkı nereden fark var? Cemaattan yani. Cemaat ne demek? Donuk şeyler. Bu donuk şeyin farkı bir mesele kaya. Kaya orada da tabii manevi hayatı konuşmuyoruz. Her canlıda cansızda hakkani bir hayat var. Tasavvuf elinin ve şeyh'in beyan vecizle kaya da kendi yuva alanıyor yukarıdan aşağı. Körün üstte işte sel yok. Ee, ne diyeyim sana? Ee, toprak kayması yok, erozyon yok, şu yok, bu yok, koca kaya niye indi yolun ortasına? 50 kişi belki de bazı kere e, itekle bakaksa itemez. Yani biz Kur'an-ı ona manevi bir şey olarak ve neminha لَمَا اَهَبْتُوا Taşlardan, kayalardan öylesi var ki Allah korkusundan iner, yuvarlanır, iner aşağı. Hal böyle olunca burada manevi bir hayat, manevi bir idrak, manevi bir şuur ve nice ilah şüphe hep hamdi her şey Allah'a hamd ederek tesbih eder. İsra suresinin ayeti velakin la tefkaunet tesbihu. Lakin siz onların tesbih lügatlarını anlamazsınız. Diliniz farklı. Bu tabii eee demek ki Bakara suresi. Bu da İsra suresi. Bunları manasında konuşmuyoruz. Cemaadat yani donuk varlıklar hissi yok. Yani mesela işte ne diyeyim sana sıcakla dokundun, soğukla dokundun. Veya benimce vurdun baltayı efendim, e, ortasına, e, yani bir acı hissetmez, hareketi yok, kendi başına hareket edemez, ancak iteceğin, kıkırcağın işte böyle tozer getireceğim bir şeyler, bir şeyler oynatacağın, kıvıltatacağın, e, nümbüvi de yok, yani büyümesi de yok. Sen bir kaya binlerce sene tursa bir yerde, yani artmaz, boyu uzamaz, kilosu artmaz. tonajı yani. Bunlar cemaatler. Yani ister canlı olsun hissi hareketi olanlar ister nebat bitkiler olsun hissi hareketi olmayıp başkasının sallamasıyla sallanan ama kendi başına büyüyebilen. Ve cevherin cevher olsun. Cevher e, kendi başına durabilen ham maddeler ve arazın e, araz olsun. Araz kendi başına duramayan işte e, nitelikler cinsinden renkler Tatlar, kokular, tat diye bir şey gösteremezsin. Yani acıyı bana gösteremezsin. Ancak ya biberde, ya efendim, bilmem e, acı olan bir nesnede, bitkide, mahsulü de gösterirsin. Renkler, yeşili, kırmızıyı bana gösteremezsin renk olarak. Ya nerede gösteriyorsun? Ya taktada, ya duvarda. İlle bir şeyin üstünde. Bunlar kendi başına duramayan şeyler, aras. İster cevherler olsun, kendi başına durabilen, işte Efendim, ağaçlar, tahtalar, işte efendim taşlar, kayalar, dağlar kendi başına duru, arazlar, işte o demin dediğim gibi kendi zatıyla kayma olmayıp da işte renkler, tatlar, kokular gibi ve müdrakin, idrak edilenler, idrak edilen akıl anlayışını kullanarak ona ulaşabiliyor, idrak dahille giriyor, idrak sahası içerisinde bulunuyor, efendim. Bunun zıttı mesela mütehayyel. Müdrekin zıttı mütehayyel. Hayalden geliyor işte. Hayal Türkçeleşmiş. O mütehayyel ne demek? Ee, hayal edilen. Yani ortada bir varlığı yok ama sen vehmediyorsun. Var sayımı yapıyorsun. Var olduğunu hayalinde canlandırıyorsun onu falan. Bununla, yani O zaten e, varlığı yok. onun, e, Varlık sahasında eseri yok. Ve mahsusin e, mahsus olsun. Mahsus hissedilen. Müdrek Sadece idrakten geliyor. Akılla e, ulaşılabilen yani elini böyle şey ederek bir yere gidip de elini sürerek falan ulaşılamaz. Manevi bir şey. Ama idrak ediliyor. Akıllın, fehmi, anlayışı ona ulaşabiliyor. E, ve mahsusin hissedilen e, hissedilen şeyler işte efendim e, beş duyu organıyla e, idrak edilen işte e, tatmak Dokunmak, koklamak, işte efendim, işitmek, görmek, var hep havas seviye beş duy organı, bunlarla hissedilen. Bütün bunlar, ne kaldı hiç dışarıda? Hiçbir şey kalmadı. Allah'tan gayri ne varsa bunlardan birinin tasnifinin içine girmiş midir? Girmiştir. Ya hayvandır, ya nebatdır, ya cematdır? Efendim, ya insandır, yani canlı cinsindense, ya insandır, ya cindir, ya şeytandır, ondan sonra ya da melektir. Ya göklerdir, ya yerlerdir, ya bitkilerdir, ya canlılardır, ya cevherlerdir, ya arazlardır, ya akılla ulaşılabilen şeylerdir, ya hislerle de ulaşılabilen şeylerdir. Mutlaka Allah'tan gayrı her şey bunlardan birinin girdi mi? Girdi allah Teala bunlardan birincini e, girdi mi? E girmedi. Allah-u benim e, cin, insan, şeytan, melek, gök, yer, hayvan, canlı, bitki, cevher, araz, müdrek, mahsus bunların birini kullanamazsın ki. Burada bir tek acaba müdrek yani idrak edilebilen, anlaşılabilen gibi belki düşünün. Mahsus zaten hepten hissedilen, tutulan, görülen, kok, kokusu alınan falan. Ha şa bunların hiçbirinde olmadığı açıktır. Bir de idrak meselesine düşünürsün. Ya onda da la absar absar. Gözler onu idrak edemez, hata demez, kavrayamaz, kuşatamaz. O bütün gözleri ihata eder, kuşatır, çepeçevre sarar. Dolayısıyla e, idrak da edilemiyor. Efendim. E, ne diyor? E, cennette görülemeyecek mi? Görülecek Müslümanlar için. Ama idrak edecek mi? Yine idrak etlemeyecek. Ne diyor Akait-i Emali'de? Belki bu Kavad-ül Akait'ten sonra Bedül Emali kasidesini Nuham Rabbani de ondan nakleder. Ehl-i Sünnet Akait'inde Beytler halinde. Peki ona başlarım, dersler yaparım. Yara'ul mü'minûne bi'ghayri keyfin ve idrakin ve darbin min misali Mü'minler Allah'ı görecek ama şekilsiz. Bir şekil veremeyecekler. İdraksiz. Ne demek idrak? Allah-u Teala'nın feyizlerine, bereketlerine, nurlarına nail olacaklar ve Allah-u Teala'ya ziyaret ettiklerini, müşahede ettiklerini idrak edecekler. Ama allah Teala'nın öz zatını, künhünü idrak edemeyecekler. Çünkü idrak demek çepeçevre kuşatmak için. Senin aklın, fehmin, gözün allah Teala'yı Teala'yı çepeçevre nasıl bilebilsin. Onun için bunların hepsi hadisün allah Teala'dan gayrı ne varsa mutlaka bunlardan, bu, bu tasniflerden birine tabi oldu. Ama Allahu Teala hiçbirinin içinde değil. Bunların hiçbiri Allah'tan bahsetmiyor yani. Sıfatlarına, isimlerine uymuyor. Hatta taban tabana Çelişiyor Çünkü Bunların hepsi müftekir Hadis. Bak hadisün Allah'tan gayrı her şey Hangi cinsden? Hangi cinsten olsun? Lev-i da dahil Gökler diyor. Kalem-i âlâ da dahil Arş da dahil Kürsü de dahil Allah'tan gayrı diyoruz ya Ne varsa hadisin Sonradandır. Sonradan yaratılmış. Ne demek? Ne kadar eski yaratılsa da evveliyetinde var mıydı yok muydu? Yaratıldığı noktadan. Diyelim ki e, on bin sene evvel yaratıldı gökler yerler. Peki on bin bir sene evvel bir, bir, bir, bir eklersen, hatta o andan bile bir an geri gidersen var mıydı? Yoktu. Demek her şeyin öncesinde bir yokluk geçmiş mi? Geçmiş. Onun hepimiz mesbuk fil adem. Ademle mesbukuz. Yani hepimizin gerisinde Var oluşumuzdan bir evvelinde yokluk var. Bu itibarla hepsi sonradandır ve Allah ne peki sonradansa yaratılmış, sonradan yaratılmış. E, onu Allah'tan başka icat eden var mı? E, olamaz düşünme. E neden? Hepsi bu sınıflardan birine tabi sir. Sonradan oluyor. Çünkü değişkenliğe maruz. E, sonradan olanı bir bir noktada yokluktan varlık sahasına çıkaran başlatan var. Bu başlatanın da bunun varlığını başlatanın da ne olması lazım? Kendi varlığının başı başlangıcı olmaması lazım. Çünkü kimin başı başlangıcı varsa o sonradandır. Demek gerisinde yokluk geçmiş. Peki onu o yokluktan kim tercih etmiş, ihtiyar etmiş, irade kullanmış, kudret kullanmış da varlık sahasına geçirmiş? Onun için e, bunların hepsi sonradansa bunları sonradan yani evvelce yok iken bunlar bunları bir noktadan sonra vakitleri geldiğinde yaratan var. Peki o yaratanın e, başı başlangıcı düşünebilir mi? Düşünülemez. Çünkü sonradan yaratılanın başı başlangıcı ol. Eğer onun da başı başlangıcı düşünürse e, gerisinde yokluk geçmiş olması lazım. E, geride yokluk geçince yokluktan bunu varlığa kim çıkarttı? Demek bir şeye muhtaçtı o, o muhtaç olduğu şeyi. Kendi kendine olamazdı bu. Bir noktada biri ona var ol dedi başlattı onu. O da allah Teala'dır. O zaman Allah-u Teala'nın başıma başlangıcı yoktur. Bunun karşılığı nedir? Ezeli kelimesi bunu vasfeder. Kadim, kıdem sahibi. Yine bu sıfat allah Teala'nın o vasfını beyan eder. İhtira icat etti. Mutlak manada. İhtira kelimesi arapçada mutlak manada var etmek. Vücut varlığı var olmaktır. İcat da yokluktan Varlığa çıkartmak. Allah onu e, mutlak manada, genel manada yokluk, yoktan var etti yani. Yani ihtara icat etti. Hu Onu yani varlık alemine çıkarttı. Neden sonra? Ba'del ademi, yokluktan sonra. Yani evvelinde yokluk vardı. Benim evvelimde işte gidiyorsun doğum günüme veya annemin rahmine düşmeme. Ondan da gereksem babamın sulbünde, annemin e, terabinde, göğüs kemikleri arasında, Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği üzere... Oluşan insan suyunda iki taraftan oluyor. E onun am maddeleri işte yediğinden içtiğinden aldığı kıtalardan falan olacak meni insan suyu. E bu noktadan gerisinde oradan çarşıya gidiyorsun. Oradan pazardan topluyorsun seni beni. Oradan gelin nerelere kadar gidiyorsun? E bulutlara kadar gidiyorsun. Çünkü yağmur taneleriyle inecek de o yağmur tanesi toprağa karışacak da bitki bitecek de oradan e hasat olacak da. Ee, arabaya tıra yüklenecek de İstanbul haline pazarına beykozun gelecek de oradan bizim yakınımızdaki manava gelecek de e, be, ben veya biri gidecek de orada onu alacak da getirecek de falan filan arada e, onlarca e, vasıta var geri gidiyorsun hepsinin gerisine gidersen bak şimdi toprağa gitsek yerler sonradan diyor ham maddemize gidiyoruz mesela Toprakların olmadığı zaman var mı? Olmaz oğlum. Yarattı diyor. Yaratılan bir noktadan sonra var olmuş. Gerisinde yok idi demek. E ona göre düşündüğün zaman sen ya kendi yaratılışından hesaba katarsan annenin babanın menilerinden insan suyundan, nutresinden hasıl olduğundan onların nereden oluştuğundan, yedikleri yemekten, kıtalarından o yemeklerin nerelerden geldiklerinden gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Oradan birinde yere çakılıyorsun Gidiyorsun toprağın dibine tohuma gidiyorsun falan. O da sonradan Çünkü yoktu ki ve da yağmura gidiyorsun Yine yukarıdan inen Aşağıdan biten bir izdivaç Bir çiftleşme Oluyor her şeyi çift yaratmış Yani şimdi yağmur gelmeden gökten Efendim bir veri gelmeden Toprağa karışmadan bulaşmadan toprakta Masur vermiyor çünkü Ölmüş toprağı diyor bir suyla canlandırırdık diyor Ölmüş topraktan bitki alınmıyor Kur'an-ı Kerim'in beyanı veçili, gözlerimizin gördüğü müşahadesi ile Böyle görüyoruz zaten toprakların nasıl öldüğünü, çatladığını, kuruduğunu. O zaman göğe gitsen, yani yağmura gitsen, buluta gitsen, bulutun işte orada yağmurun oluşumuna gitsen, buharlaşmadan işte denizlerin, dünyadaki suların işte bilmem buharlaşmasından yukarı çıkan efendim sıcak hava dalgası, soğuk hava dalgasıyla karşılaşmasından, çatışmasından, Yağmur oluyor, dolu oluyor, şu oluyor, bu oluyor, kar oluyor falan. Yani bize anlatılan böyle bir şeyler vardır mekteplerde. Velakin bunların hepsi sonradan olma şeyler. Bulut ezeli midir? Bir de baktın durupturken bulut peyda oluyor bulut. bir tek yok. Nerede kaldı ezeli olacak? E çünkü gökler de sonradan yaratılana dahi gerekirse yer de sonradan sonradan yaratılan. Canlı mısın, cansız mısın, cemat mısın, nebat mısın, cevher mısın, araz mısın? Efendim mı? Müdirek misin, mahsus musun? duyu organlarıyla ulaşılabiliyor musunuz? Yoksa akılla mı anlaşılabiliyorsun, ulaşılabiliyorsun, duyulara hislere girmiyorsun. E bütün bunlar e, Allah Teala'nın sonradan yarattığı şeyler. Onun için hepsini Adem'den yokluktan sonra yarattı. Onlar yok idi. Var olan her şeyin evveli yokluk idi. Bir insan derse ki hoca beni bunun eli sünneti itikadıyla ne alakası var ne anlatıyorsun bana bu hikayeleri. Haşa hikaye anlatmıyorum. Her şeyin Allah'tan kare her şeyin mahluk olduğunu yegane halik ve yaratıcın Allah olduğunu anlatıyorum. Allah-u Teala'nın ihtira sıfatı, icat sıfatı ihtias sıfatı tamam mı? İnşa sıfatı. Bunların hepsinin farklı manaları var. Mesela ihtira mutlak manada icat. Yani genel manada yokken var etmek. Bir özel katkılı bir sıfatı yok. Ama inşa sıfatında ne var? Benzersiz. Eşi benzer olmayacak şekilde. La bak, Geçmiş bir mesele bakılmaksızın, bir örnek alınmaksızın bir şeyden yaratmak, inşa, icat etmek. Hepsi icat. İcat demek varlık sahasına çıkartmak. Ama ihtira manası başka, inşa'nın muhanası başka. Buna göre fark nedir? Mesela insan türünü yarattığı zaman bu aynı zamanda hem ihtiradır, Çünkü mutlak manada var etti. Adem Aleyhisselam ile varlık sahasına çıkarttı. Hem de inşadır. Niye inşadır? Adem Aleyhisselam'dan önce başka insan yaratmamış ki ona benzesin. Burada ikisi talik ediyor. Ama şimdi Adem Aleyhisselam yaratmış. Ondan da Kaburga Kemin'den Havva annemizi almış yaratmış. Şimdi Havva annemizde e, ne oluyor? İhtira oluyor. Yani mutlak genel manada bir var etti onu. Ama inşa orada E, bildiğimiz anlamda tecelli etmiyor. Çünkü inşallah misalsiz oldu. Adem Aleyhisselam misalsiz. Çünkü niye misalsiz? Anası da yok, babası da yok. He, havaannemiz de o noktada misalsiz. Çünkü neden ilk kadın olma özelliğini taşıyor ve bir diri olan birinden alınarak Adem Aleyhisselam'dan alın, parça alınarak kaburga kim? Yarası oluyor. Bu da misalsiz. Değil. Ama şimdi Adem Aleyhisselam Havaannemizin çocukları oldu. Şis oldu mesela. E Şisal Aleyhisselam, Adem Selam babasına benzemiyor. Benziyor. Onun için Şisal da allah Teala ne yaptı? Yoktan yarattı hepsini. İhtira tecelli etti. İhtira sıfatı. Mutlak manada, genel manada var etme sıfatı. Tecelli etti. Ama inşa'yı oradan diyemezsin. İnşa çünkü bir misali olmaksın. Tamam, her insanda da inşa da var. O şu manada. Parmak izleri birbirine benzemiyor. Bilmem derisinin şurası birbirine benzemiyor. Şurasının şurası hücrel. Yani her insanın kendine has özelliği var. Standartı yok bu işin. Her insan kendine bir şekilde. Onun için 8 milyar insanın parmak izini alsan hiçbiri birbirine tutmuyor. Böyle bir tasarım olabilir mi? Tabii ki bu, bu da inşadır. Ama tür bakımından konuştuğun zaman Adem Aleyhisselam türünün ilkidir. Hava annemiz kadınlar cinsini ikidir. Ama ikisi de insan cinsinde olmak bakımından değerlendirirsen Adem Aleyhisselam ilkidir. Çünkü kadın da insan olduğuna göre o tür sayılmaz. cinslik ayrı bir şey. Erkek cinsi, kadın cinsi ama ne ve tür bakımından olsa mahlukat içerisinde, yaratılmışlar içerisinde hangi tür? insan türü. E, insan türü Adem son evvel yok. Onun için ondan inşa tecelli ediyor. Neden? Misali yok benzersiz. ilk çıkmış. Can da öyle. Cinler diye bir şey yoktu ki babaları can. Can şetteli yani o, o efendim Uğur Can, bilmem Ahmet Can, Mehmet Can değil. Ondan sonra e, demek yaratılan her şeyde ihtira sıfatı halk sıfatı e, Tabi bunların hepsi kendinde devzetleri var. Bari sıfatı, Halik sıfatı. Bunların hepsi farklı manalar da müşahede ediliyor. Kusursuz yaratması, güzel yaratması, şekil vermesi manası. Halik, maddesi suret verme, şekil verme anlamına da geliyor. 13'ün mesela İsa Aleyhisselam'a ne diyor Kur'an'da Ve tekhluqune min at Sen kuş şekli gibi yapıyordun. Çamurdan halk ediyordun, burada halk ediyordun, yoktan yaratıyorsun anlamında değil. Çünkü ham maddesi var, çamur var, su var, her şey var. Ee, İsa dua diyor, Allah da ona can veriyor, ayrı dava. Oradaki halk meselesi suret şekil veriyordun. Ne gibiçe çamurdan falan yapınca kuş şekline sokuyor onu. E, çamur biliyorsunuz şekil alır. Evetim. onu heykeli yapıyor gibi düşün. Onu yapıyor. On sonra Allah tuahdır, Allah ruh veriyor. Yaratan Allahtır. Ama halk sıfatında mesela suret verme, şekil verme manası da geliyor. Dolayısıyla o bakımdan İsa Aleyhisselam'a nispet ediliyor. Yoktan var etme manasında İsa Aleyhisselam'a nasıl nispet edilsin? Kur'an'daki halk kelimesi, farklı manalar var. Allah'a nispet edilirse yoktan yaratmak, kula nispet edilirse şekil vermek. Bunların hepsinin Allah'ımızın sıfatlarından hepsinin farkı var. Le ise şey Allah'ın misli yok, zatının misli zat yok. Sıfatlarının misli sıfat yok, fiillerinin benzeri fiiller yok. Her şey sonradan iktira Allah onları icat etmiş. Yani mutlak manada yokken var etmiş onları. Bu sayılanların her çeşidini, her türünü, her cinsini de ademi yokluktan sonra. bir kudretihi kudretiyle, gücüyle kudret sıfatını işleterek, kudret sıfatını teakkuk ettirerek, tecelli ettirerek E sen şimdi kalkıp Diyorsun ya hocam zaten yoktan yarattı diyorsun şunu diyorsun bir kudreti bir daha kudretiyle. Bunu demenin ne anlamı var? Ya kardeşim burada hiçbir şey boş değil. Kudretiyle de burada tekit var. Ondan sonra burada mecaz olmadığına delalet var. Ee, efendim icadı bilfiil fiil bizzat kendisi yapıyor. Yoktan yaratmayı kendisi yapıyor. Ondan sonra e, efendim kudretiyle yapıyor. Niye? Kudretiyle diyor. Çünkü Allah'ımızın hayat sembolü irade kudret, kelam tekvin, sıfatları var. O sıfatlarıyla kullarını e, yaratıyor. Ve enşe ve enşe e, icat etti. İşte bu enşe de ne manası vermişim size? E, misalsiz, emsalsiz hiçbir şeye bakmadan. Ondan sonra. İhtira adadı bu mana var diyor. İhtira yani misalsiz olan icra sıfatı. Eşsiz, benzersiz, bir benzeri türünün cinsinin önce geçmişi olmaksızın yoktan direkt o türü icad etti diyor. Bi kudrat. Ve enşahu. Enşei var etti hu o onu o ne? Mahsivanın mahsına giriyor. Mahsiva ne demek? Al mahsavahu ne demek? Allah'tan gayrı her şey. Ya Allah yaratan, geri kalan her şey yaratılan. Yani demin şeyi düzelttik. İhtira, ben, mis, misale benzeri bakmaksın. Nuin, yardımcı, nasır, e, ittikaz edinmeksizin. Hiçbir destekçisi de yok. Sadece kendisi yapıyor. Bir kudreti kudretiyle yani kudret sıfatıyla. Arada başka bir şey yok. Onu ona havale, bunu buna ne iş yaptırmıyor. Hepsini kendi bizzat yaratıyor. Bizzat yaratıyor. Bir kudreti kudret sıfatıyla, gücünü kullanarak yaratıyor. Yaratmak istediği şey, kudretini taluk ettiği, kün fekün ol buyurduğu şey, var ol buyurduğu şey hemen varolu veriyor. İnşa genel manada, efendim e, her şeyi yaratmıştır. Çünkü her şeyin benim de, senin de göğünde yerinde var olması da düşünülebilir, yok olduğu da düşünülebilir. E, böyle bu durumdayken onu varlık tarafını tercih ettiren e, efendim. Ee, yokluk tarafını yokluk tarafını e, devre dışı bırakıp oradan onu çıkartan var olma tarafına onu tahsis edip e, varlık sahasına çıkaran bir faili muhtar. Kendi iradesiyle iş yapan, kimsenin zoruyla, kimsenin istemesiyle iş yapmayan bir faili muhtar olması lazım. Yoksa geri, geri geri geri geri git, nereye kadar git, geliyorsun bir yere onu bu yarattı, onu bu yarattı, onu bu yarattı desen haşa. Ee, geldiğim bir noktada efendim Öyle bir e, zata faali muhtar olan zata dayanman gerekiyor ki, onu kimse yaratmış değil, onun başı da yok, başlangıcı da yok. Çünkü kimin başı var, başlangıcı varsa o noktadan evvelinde yokluk geçirmiş, anladın mı? E, yokluk geçirilen de varlık sahasında kim çıkarttı, bu var da olabilirdi, yok da olabilirdi. Kim irade kudret kullandı da bunu varlığa tahsis etti? O zaman başka birinin iradesine, kudretine maruz kalıyor, mazhar oluyor. O da ne olamıyor? Halik ve yaratıcı olamıyor. Ancak mahluk ve yaratı, yaratılmış olabiliyor. Bunları böyle anlamanız icap eder. Ee, varlığından, ilk başlangıcından e, yaratılışının niyatine kadar. Ta ne dedim sana? Tarladaki sebze meyveden, gökteki buluttaki yağmur damlasından, başlangıcından anne babanın suyunun başladığı gıdaların noktası, ilk yaratılmalarının başlangıç noktasından yaratmaya Allah başlıyor. Ta seni bir insan olarak, adem olarak yani adam olarak varlığa çıkaran, işte ananın rahminden dünyaya çıkaran, tabi anne karnında da sen var olmuş oluyorsun anne karnında. Canlı olmasa bile mevcut oluyor. Cenin mevcuttur yani. Çünkü cenin vardır. Ama hayat geldikten sonra zaten ceninden ruh üflendikten sonra ee, Başından yaratılışının son evresine kadar bunu yaratan ancak Allah Teala'dır. Ne buyurur? İnsan suresinin başında hele Teala'nın dehri demek öyle şey en mezgüra. İnsan üzerine uzun zamandan bir zaman geçti ki o hiç anılan bilinen ismi söylenen biri değildi değil mi diyor? İşte bun takriridir, tahkiki vakit için yani takvuk ukuuna binaen yani herkes de böyle oldu değil mi? Benim şimdi geriye gidiyorsun. Hicriye hesabına göre işte 57 sene bilmem ne kadar ay almıştım şimdi Şevval'den bu yana. 57 buçuğa gitti herhalde Şevval, Zülkazi, Muharrem, ee, efendim. Saferdeyiz işte buçuk ay oluyor falan 4 ay olmuş desek Şevval 25 itibariyle. ne oldu şimdi? Ondan geri gidiyorsun annenin. E, ...terahibine, babanın sulbine gidiyorsun. Oradan geri gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Ama onlar yediği gıdaların amma ah, oluşan gıdalarında ne kadar geri gidebilirsin? E, yakında yaratılmış şeyler ki artık pazara kadar gelip onun ağzından girdi. Yani bidesine. Yakında olacaksınız değil mi şimdi? 50 sene evvelki bir bitkiyi. Ha böyle bir şey de kenarda bir şey ayrılmış olup kurutulmuş olup <gülüyor> bir şey demiyorum da. Genel bahanada şu anda yediğimiz içtiğimiz. Ne kadar geriye gider yani bunun buluttan yağmur olarak gelmesinden. Evet, mahsul olarak tarlada bitmesinden oradan hale pazara gelmesinden ve tuttuğumuz zaman e bundan geri hiç adın var mıydı yani? Adını bilen var mıydı zaten Anan Kard'da bile isim takılmadıktan sonra yani adın mı var sanın bu var. Ortalıkta şanın mı var? Hiçbir şey yok. E, ne böyle kalktuk Kemal Pağlu? Benim tek bir Hani Zekeriya Aleyhisselam e, ya çocuğu olmadı yok dua ediyor falan. 90 yaşlarına, 80-90 yaşlarına, kısırlık var falan. Yine de ümidi kesmiyor Allah'tan. Allah Teala da ümidi kesmiyor. E veriyor işte, Yahya aleyhisselam'ı veriyor. E o zaman e, biz seni müjdeliyoruz işte. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِهُلَامِ نِسْمُهُ Yahya Ya Zekeriya, ey Zekeriya biz sana bir oğlan çocuk vereceğiz. Onunla seni müjdeliyoruz. Adın Yahya olacak. لَمْ نَجَعَلْهُمْ قَوْلُ سَبِيَا Bundan evvel onun hiç adaşı, dünyada adaşını yaratmadık çünkü. Yahya, ölü annesinin kısır olduğu için, ölü rahmi ondan canlanacağı için, ilk çocuğu olacağı için e, Yahya ismi takıldı. Cekeriya e, As-Selam da şaşırıyor. Ya Rabbi diyor, işte ben diyor, çok yaşlıyım diyor, hanımım zaten gençken bile kısırdı diyor, şimdi o da kocakar ihtiyar oldu. Ben zaten bütün kemiklerim eridi, yaşlıyım falan. Ben nasıl çocuğum olacak diyor, yani e, zaten dua diyor çocuğum olsun diye. Ona göre nasıl çocuğum olsun der mi yani onun manasını anlamak lazım. Du'a dene göre Allah'tan ümit kesilmez. Allah şey yaratandır, yoktan var edendir. Bu, bu itikatla dua diyor. E ama sonradan şunu soruyor yani acaba bunu ben nasıl anlayacağım belirtilerini yoksa sen bana nasıl yaratacaksın der mi Allah sen bir koca peygamber. E yani bunu emareleri nedir işte. Allah Teala'de o zaman ona ne buyuruyor? Bakarız halaktu gemi kabiliylem teküşi. Eczekeriya şaşılacak ne var? Sen Seni de bundan önce e, yarattım, yoktan var ettim. Sen hiçbir şey değildin. Yani gerisine gittiğin zaman anılan biline hiçbir şey değil. Varlık aleminde nasibin yok yoktu? Hiçbir zerrenin varlıkla, e, varlığın kokusunu almamıştı yani. Eee e, sen hanımı kısır olsa ne olur? Sen yaşlı olsan ne olur? Yaratan ben değil miyim diyorum. Sen hiçbir şey değildin. Dolayısıyla bu ne anlaşılıyor? Her şeyin evveli yokluk. Hiçbir şey değildi demek. Şey mevcuta der yani. Varın ismidir şey. Var olmayana şey denmez. Mesela var olmayan şeyler. Galat bir laf, yanlış bir laf. Var olmayan diyorsun hem de şey diyorsun. Şey zaten mevcutun ismidir. Onun için e, bir şey değildin demek yoktun. Manasında görüyor. Her şeyin gerisi böyle yokluk. Her şeyin gerisi. Çünkü neden yarattım dediği noktada... Yarattım dediği her şey ki Kuranda bundan hepsini cikrediyor gökleri yerleri haliküllü şey ayet bu şimdi deminki den veri matematte saymışım amca hazretleri hiçbir şey saymaz şey mevcuda del her şeyin yaratıcısı ne demek göklerde yerlerde feleklerde meleklerde insanlarda cinlerde denizlerde dağlarda tepelerde alemlerde varlık sahasında... ne varsa Onları yoktan, yaratıcıdır, yaratandır, yaratmıştır. Ve halaka şey, her şeyi yarattı da var. Ee, şu anda kadar yaratılmamış olanların da ham maddelerini yarattı. İşte babalarını şunlarını bunların, adım aleyhisselamı yaratmasa bana kadar gelir miydi bu nesil? Ben yaratılabilir miydim? İşte her şeyi yarattı. O manada kıyamete kadar gelecek. insanları da yaratmış oldu babalarını yaratmak. İz çünkü İşte el sünnetin mezhebi budur. Her şey sonradan yazılmıştır. Bunun burada itikatta önemi nedir? İbni Temiye gibilerin bazı batılı elinin sapık itikat adamlar. Mesela ne diyorlar? Ee, gökler yerler hep sonradan yaratıldı bunlar ama ham maddesi kadimdi. Ham maddesi ne demek? Yani gökler yerler bu şekliyle yoktu ama daha evvel ondan evvelki haliyle vardı. O ondan evvel yani maddenin aslı kadimdir. Haşa ve -kellâ. Yani tamam evreler geçiriyor, devrelerden geçiyor ama şu andaki gibi değildi ama bir ham maddesi vardı yani. yani mesela bu kürsü bu şekilde değildi. işte bir sene evvel yapıldı diyelim. Bu, bu şekilde değildi ama bundan evvel işte efendim ee, tahtaları Marankos'ta vardı yani tahtaları. Ondan sonra o tahtalar da o şekilde değildi ama ondan evvel Efendim e, tarlada odunu vardı yani ağacın kesilmeden evvel O odaya olmadan evvel o da toprağın altındaydı işte tohum olarak duruyordu. O ondan evvel şu evredeydi bu devredeydi. E ne olacak o zaman? Allah Teala ne yarattı? İşte ham maddeyi üstüne inşa ve binaptı. Haşa ve kella. Maddenin aslı ezeli ve kadim değildir. Bütün maddeleri Suyu ve bütün canlıları sudan yarattım buyuruyor. Ama suyu da o yoktan var etti. Dolayısıyla maddenin aslı ezeli olamaz. Allah'ın zatından sıfatlarından başka ve fiillerinden başka hiçbir şey kadim ve ezeli olamaz. Hepsi sonradan yaratılmış. Ham maddesi de sonraki evresi de devresi de. Hepsi sonradan çünkü Kur'an-ı Kerim bunu açıkça halaka ile söylüyor. Bede'e halke insanla söylüyor, enşeyküm minnefsin vadetinle söylüyor, yani ne bileyim. فَاللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِ الْمُصَوِّرِ Bari sıfatıyla söylüyor. Bütün isimlerle, sıfatlarıyla bunu ilan ediyor. Sen daha nasıl dersin ki bunun ham maddesi bu şekil değildi ama onun aslında başka bir madde şeklindeydi. O suydu, ondan evvel o dumandı, dumandan evvel kazdı, gazdan evvel cazdı, neyse gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ne olacak? allah Teala neyi yarattı? İşte o ilk maddenin üzerine bina et. E nasıl Allah'ın şeriki olur? Ezelde Allah var hiçbir şey yoktur. Sen nasıl o maddenin aslı Allah'la birlikte olur? Allah'ın yaratmadığı bir şey olmuş oluyor o zaman. Ezeli olunca. Çünkü yaratılan her şeyin başladığı nokta var. O da de ne demek? Gerisinde yokluk geçirmiştim mi? Sen nasıl diyorsun ki ham maddenin aslı gidiyor geriye? Tamam bir yere kadar gidebilir ama allah Teala onu zaten beyan ediyor. Tüm mesle aile ailes semâveye allah Teala gökleri yaratmaya yöneldi diyor. Mesela onlar dumandı diyor. E şimdi bak gökler yaratılmadan onun ondan evvel dumanı yarattığını söylüyor. Ama sen şimdi dumandan geri şuraya git oradan oraya oradan oraya havaya gaza e ne oldu? Fezaya, boşluğa bilmem neye. E gidiyorsun bura, bu, bunlar da düşün Allah'la birlikte hep vardı bu madde. Ondan o işte sonra duman haline geçti işte gaz haline geçti İşte tumanın haline geçti, gök haline geçti. Ama Allahü Teala sana köyü yaratmadan ham maddesinin tuman olduğunu söylüyor Kuran. Ama o tumanın e, gerisindekini söylemiyor sana. Çünkü neden? E, tumanı ol dedi var etti, yoktan yaratıyor ya. Yani. Ama sen gidiyorsun dumandan geri, ondan geri, ondan geri. gittiğin bir noktada son vermiyorsun. Son vermediğin zaman Allah'a ortak ediyorsun. Şirk işte. Neden? İşte i̇bn var bu sıkıntı. Neden? Maddenin aslı kadimdir diyor. Yani bu şekliyle gökler yeler sonradan yaratıldı ama ham maddeleri ezelde vardı. Nasıl ezelde vardı? Allah vardı hiçbir şey yoktu diyor sayı hadistane konuşur. Bir de hadislere inandığını söyler. Çünkü bak nasıl anlatıyor şimdi. Kâne, çünkü Allahü Teala idi fil ezeli. Ezelde mevcuden var idi değil mi? Hepimiz ittifak halindeyiz. Allah'a inanan herkes ezelde Allah'ın var olduğuna inanmak zorunda zaten. Ezelde var olmayan sonradan olmuş demek. Sonradan o olan zaten ilah olamaz. Çünkü biri onun varlık sahasına çıkartmış. O da ona muhtaç demek. Muhtaç olsan ilah olamaz. Dolayısıyla ilahsa, ibadetlerimize layık yaratıcıysa mutlaka onun başı başlangıcı olmaması lazım. Ezel ne demek? Başı başlangıcı olmayan zaman dilim. Yani ne kadar geri gidersen bir noktada duramıyorsun. Şu kadar sene evvel diye bir şey yok. Git git git git. Gittiğin kadar git. Hep Allah var. Çünkü varlığı kendinden başkası yaratmamış ki onu bir noktadan sonra var olsun ezelde mevcut dedi veemmek'ün <gül> bulunmuyordu mal Allah ile birlikte hayru. Allah'tan başka hiçbir şey ezelde yoktu ki tek zatı vardı sıfatlarıyla fiilleriyle beraber onlar ondan ayrılmaz zat sıfattan sıfattan ayrılmaz e Allah ile beraber başka bir şey oldu o zaman ne yaptı ehdese hadis ettiği ia et Sonradan var etti. Hücüs sonradan var olmak, belirmek demek. فَاَحْدَسَهَهَا Sonradan belirtti, el-khalqa bütün mahlukatı بَعْدُ Sonrasında, neyin sonrasında? Ezelden sonrasında, hangisini ne kadar geride yarattı? O ayrı bir şey. Burada tartışmalar var, hadis-i şeriflerden ayet ulema tahalli ederken, Arş mı önce yaratıldı, levh mahmuz, kalem alam yaradı? su mu önce yaratıldı, Resulullah sallallahu aleyhi ve ruhu önce yaratıldı? E mesela akıl mı önce yaratıldı? Mesela bunlar e, şey ediliyor, kıyas ediyor. Ama ulema şöyle. Ruhlar içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu. Nurlar içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nuru. Akıllar içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aklı. Böyle. Çünkü bazı adi de suyun şey yaptığı, beyan ediyor. Bunlar hep nisbi göreceli şeyler. Tamam, hepsi kendi açısından ilklere giriyor. İlk mahlukata giriyor. Ama e, bunlar hiçbir ezelde değil... Hepsi bir noktada başlamış, ondan evvel yokluk geçirmiş. İşte feahat esel halka Allahu Teala abtu diyor. Bundan sonra yani ezelden sonra, e, ezelden sonra ne demek başladığın nokta senin miladın oluyor. İşte İsa selamı şey miladı takip işte Başladığın nokta, anladın mı? Her şey göün başladığın nokta, göün tarihini tespit ediyor işte varlık E, takvimin tecrübe. Yer var olduğu işte onları Kur'an-ı Kerim bazen temas ediyor. Hangisini önce yaptı, hangisini sonra yaptı. Şimdi dersimizin konusu o değil. Biz burada şu anda onların hepsinin sonradan yaratılmış olduğunu, kadim olmadığını bir beyan ediyor. Akait ile ilgili konu. İzharan açıklamak için. Allah-u niye yarattı bunları göğü, yeri? Ne yapacak? Bizi yaratmasa ne eksikliği olurdu? Bütün biz insanlar olmasaydık şimdi ne var? O kadar tartışmalar bilmem neler. Selefiler, halefiler. Yani neyse. Hiçbiri olmasa Allah'ın ne eksiyordu? Bütün Avrupa olmasa ne eksiyor olur? Amerika hiç olmasaydı ne? Allah ne? Kudretini, gücünü açıklamak için bunların bütün insanları, cinleri, melekleri, felekleri, alemleri, saydığımız yeri bütün türleri ihdas etti, sonradan var etti. Kudretini göstermek için bak ben ne kadar güçlü. Ben nasıl bir Allah'ım? Siz ne kadar acizsiniz? Siz bir şey yapamıyorsunuz. Sineği kaçıran mısınız? Şimdi bir kara sinek çıkmış haberlerde çıktı yani adamı oyuyormuş böyle geçiriyormuş bir acayip bir sinek çok tehlikeli bir İstanbul'da da çok görülüyormuş şimdi başlamış yani. E niye yaratılmış? Şimdi? Kudretini göstermek için Bir sineği bir soksa sizi mahvolursunuz ve tahkikat gerçekleştirmek için neyim ahû şey ki sebaka geçmiş idi ne, neden o adamin iradeti iradesinden geçmiş olanı gerçekleştirmek? Çünkü Allahü Teala neyi murad etti? Cübbelamet'i yaratmayı murat etti. Nereden anlıyoruz? E, yaratıldığımdan. Seni yaratmayı murat Beni dinleyenleri yaratmayı murat etti. Nereden anlıyorsun sen kendini yaratılmadığına, Allah murat ettiğine? E, yaratıldığından, yaratıldığına göre Allah irade etmeden, kudretini taalluk etmeden, haluk etmeden, icat etmeden seni kim icat edecek? Demek ki iradesiz, işte, irade edildin. Çünkü ezelde irade ettiği neleri yaratmayı murat ettiyse ne kararlar aldıysa onları gerçekleştirmek için vakti gelende ezelde biliyor onu ki işte efendim 1384 Şevvala'yı 25'te Ahmet dünyaya gelecek cübbelise tabi cübbesiz olarak dünyaya gelecektir herkes donsuz geldi anasından ha, herkes hakkında böyle bir iradesi var bunu da gerçekleştiriyor ne zaman vakti gelende Çünkü o zaten şu vakitte yaratacağım dünyaya çıkaracağım diye biliyor o bilgi e, nereye önüne tatbik ediliyor Tatbik sahasına çıkıyor. Mevzu bu. velima o şey çünkü hakka sabit oldu. Hakka fiil. Hakka, ya, hakka sabit oldu. Nerede de? fil ezel? Ta ezelde. Neden min kelimatih Allahu Teala'nın kelimelerinden. Allah ezelde kelimeler buyurdu. Yani kelam buyurdu. Yani karar verdi. Anladın mı? Hani meşhur hadis-i şerif İmam Zerruk da burada alıyor. Bu tasavvuf eylin senedi yok ama manası sahittir. ya Bütün tasavvuf eli ittifakla zikrede. Kün tükenzen Mahvîen fa ahbabtu en a'rafa fe halaqtu al-halqa li a'rafa. Ben gizli bir hazineydim. Yani beni bilen tanıyan yoktu ki eee bana duasın, bana yalvarsın, bana ibadet etsin de kendi kazansın. Tanınayım, bilineyim, sevdim istedim. Çünkü tektim. Mahlukatı yarattım ki beni bilsinler, beni tanısınlar, bana kulluk etsinler. Talaç ile Allah kudretini göstermek için. ki kelimele işte kelimeleri bu. Ben tanınmayı, bilinmeyi, ibadet olunmayı, zikrolunmayı, şükrolunmayı, hamd olunmayı sevdim, istedim. Bu karar ne olacak? Ezelde e, hak ve sabit olan kelimeler e, meydana çıkacak. İzharan lima hakka. Oraya tahkik ediyor. Ve tahkikan en yakın ona taalluk etsin. Ve tahkikan gerçekleştirmek için. Ve ile limanın arasına giriyor Ve tahkikan lima yani atıf o demek. ezelde sabit olan kelime ve kararlarını vuku alanına çıkartmak, e, tatbik alanına çıkartmak için. Yaptı bunu kurban olduğum. La lifti garih La, la, la. Kullanı yaratmadı. Niçin lifti muhtaç olduğu için ileyim onlara? Daha ne için ve haceti ihtiyacı olduğu için onlara? Yani ne yapacak? Evini sana mı süpüttürecek? Ondan sonra Öbüne yemek mi yaptıracak? Yemekten müneze, içmekten menneze, oturmaktan menneze, kalkmaktan menneze. Ne ihtiyacı olacak ki be? Her şey O yarattı. Onun için kullara ihtiyacından ve hacetinden dolayı değil, ezelde karar verdi, kudretini açıklamak istediği, dostları yaratmak istediği, düşmanlar yaratmak istediği bu hikmetler neticesinde dostların yurdu cenneti yaratmak istediği, cenneti etmek irade etti, hepsinde de etti. Mevzu budur. Yani bu bu sivrisinek neden neden yaratıldı? Sebebi. Ne? Bak ne acayip bir söz ya. Her şeyin illeti onun yaratılmasıdır. Yaratılmış olmasıdır. Yoksa yaratılmasının sebebi illeti aranmaz. Şürafu var ya, anladınız mı bilmiyorum. Ne anladığınız da bilmem. Her şeyin illeti yaratılmış olmasıdır. Yoksa Ee, niçin yaratıldığına sebep sorulmaz. Ya ben niye yaratıldım? Yaratıldın mı sen yaratıldın? Mevcut musun şu anda? Mevcutsun. Mevcutsan işte seni Allah ezelde mevcut olarak bilmiş, karar vermiş yaratma. Onun için yaratıldın. Ezelde geçen kararın tatbiki için yaratıldın. Ezelde seni yaratacağını bildi de şimdi sen yaratılmasaydın o vakit o saat geldiğinde allah Teala'nın ilminde tekallüf olmaz mıydı? Cehalet söz konusu olmaz mıydı? Bildiği bir şeyin gerçekleşmemesi ne anlama gelebilirdi? İsabetsizlik cehalet anlama gelmez miydi? Haşa. Onu düşün sen bu niye oldu, bu, şey bu, bu niye yaratıldı diye sorma. Yaratıldı mı yaratıldı? İşte yaratılmış olması şu anda onun yaratılmasının en büyük illeti ve sebebidir. Çünkü neden? E, belli ki Allah ezelde takdirinde, kelimatında senin yaratılacağını karara bağlamış. Sebebi o. yarat Şu anda var olmanın sebebi ezelde yaratılmanın karara bağlamış olması. Her şeyin illeti sebebini ararsan yegane sebebi ulaşabileceğimiz tek nokta Allah'ın senin yaratılmış olduğunu ezelde bilmiş olmasıdır. Bunu da nereden anlıyorsun? E, şu anda yaratıldın ya, varsın ya. E, demek ki ezelde bu şekil bildi de öyle yarat. göklerde de yedi kat göklerde de yedi kat yerlerde Allah'tan gayrı müdebbir yoktur, yönetici yoktur, yaratan yoktur, yaşatan yoktur. Ve ma halaktul cinne ve'l insa İnsanları cinleri ancak bana kulluk etsinler için yarattım. Şimdi kan Allah ve şey Allah ezelde var idi, Onunla beraber hiçbir şey yok idi. Ve ketebakulle şeyin fi indi indeh. Lev mabuzda kendi nezdinde manevi katında e, Lev mabuzda her şeyin adını, ismini, işte ne yarattığını, ne için yaratılacağını, ne zaman yaratılacağını yazdı. Her şeyi yazdı. İşte o yazıda varsan, şu anda varsan, e, şu anda varsan demek ki o yazıda vardın. O zaman senin için yaratılmış olmanın sebebi ne? ezelde yaratılmış olarak bilim ben. Dolayısıyla her şeyin illeti ve sebebi Bu neden böyle oldu, yaratıldı falan sorma. Çünkü onun yaratılmış olması onun en büyük yegane illetidir, sebebidir. İşte Allah'la birlikte hiçbir şey yoktu. Bundan da ne geliyor bu sayyat Şerif'ten? Allah'tan gayrı her şey sonradandır. Ee, her şeyin bir başı başlangıcı vardır. Çünkü Allah ezelde mevcut iken onunla birlikte hiçbir şey yok idi. Sıfatları, fiilleri müstesna. O kendinden ayrılmaz. فَعَرَّفْتُهُمْ bi فَعَرَفُونِينَ Ben onlara kendimi tanıttım. Onlar da beni tanıdılar. E Yaratılmasaydı yokluk aleminde nasıl tanıyacaktık? Onun varlık sahasını çıkarttı. Bize kendisini tanıttı. Kurban olduğum Rabbimiz. Eğr-i Sünnet itikadına göre kendisini tanımaktan bizleri mahrum bırakmasın. Amin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ Cinleri insanları hiçbir gaye ile yaratmadım. اِلَّا لِعْبُدُونَ Ancak bana kulluk etsinler yarattım. i̇bn Abbas ne mana verdi buraya? Liarifun, Beni tanısınlar. Çünkü tanımadan itikad edilemez. Düzgün inanılama sıfatlarına fiil. Düzgün inanılamayınca da yapılan ibadet sahih ve makbul olmaz. Onun için bütün meseleyi de er i sünnet itikadı üzere allah Teala'yı isimleriyle sıfatlarıyla doğru tanıyabilmeye dönüyor. Bir manada da ne vermiş diye abi abiden mülken. Onları niye yarattım? Efendim malik olsunlar, ağa olsunlar, paşa olsunlar diye yaratmadım. Memluk olsunlar, benim mülküm olsunlar, benim kulum olsunlar, benim kölem olsunlar. Çünkü Allahu Teala de kemal aramaktan münezzeh. Bütün kemalat onun e, ona aittir. Ama e, kudretini göstermek, mülk ve saltanatını zuhur ettirmek için Bu kadar alemleri, felekleri, insanları, cinleri, melekleri yaratmıştır. Yoksa onlara muhtaç olduğundan, iş yaptıracak olduğundan, haceti bulunduğundan dolayı değildir. Onun için hadis-i kusyene buyuruyor. خَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَرْبَحُ عَلَيْنَّ لَا لِيَرْبَحَ عَلِيْهِ Ben mahlukatı yarattım, onlar benden kazansınlar diye. Beni tanımakla müşerref olsunlar. Dünyada ahirette ebedi nimetlere mazar olsunlar. Dünyada ebedilik yok ama Dünyanın nimetleri de ebedi nimetlere sebep oluyor eğer ki dünyadan cenneti kazanabilirsin. Onlar benden kazansınlar. Lali erbihaneyim ben onlardan kazanmak için onları çalıştırmak için menfaat temin etmek için ben münezzeyim her şeyi ben yaratıyorum. Ben kar için yaratmadım onlar benden kazansınlar diye yarattım. allah Teala buyuruyor Rabbimiz fazl-ı kerim ile bizi Bundan sonra da fazlü keremiyle erişsin ait itikadında sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömür sevdiklerimizle beraber nimetlerini hakkımızda itmam eylesin. İman kemul husuhatı ve le -le -le çene kapamak. Nesuin ve müesser elisin. Amin. Amin Allahum salli ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi